Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Mahmur Ketencoğlu ben. ben. 94.9'da Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın Beri Yanı programındasınız. Bugün Tuna'dan epey uzaklaşıyoruz. Aslında aylardır hatta yıllardır e, böyle program yapmak isterdim. E, kısmet bugünmiş diyelim. E, ve tabii ki e, Filistin'de olup bitenler programın yapılmasına vesile oldu. Daha doğrusu Orta Doğu'da e, olup bitenlere bakarsanız e, ve hissettiklerime bakarsanız benim Balkan müziğini bırakıp oralardan sesleri daha çok duyurma misyonuyla Orta Doğu programı yapmam lazım. E, tabii çok çelişkilerle dolu işte e, bir şekilde arı kovanla çubuk soktular ve e, Orta Doğu'da Artık işin işinden çıkılmaz bir, e, ne diyelim, e, çoklu bir mücadele başladı. Çok de, e, Birçok dengenin söz konusu olduğu, e, taraflarında çok net çizgilerle ayırt edilemediği ve eninde sonunda olanın e, garibanı olduğu, olanın sıradan insana e, olduğu bir e, yıkım yaşanıyor, bir toplu felaket yaşanıyor. Ben size ortadoğu'da yaşayan insanlardan e, işte Filistinlisiyle, Suriyelisiyle, Lübnanlısıyla, e, efendim Kürdüyle, Suriyani siyle bir e, müzikal portre hazırlama gayret ettim. Aslında bilenler bilir. E, ben benim uzmanlık alanı'm tabii ki Balkanlar. Ancak e, her türlü gelenek müziği, geleneksel müziğe inanılmaz bir açlık e, duyan bir insanım ve Elime geçen malzemeleri e, bir şekilde düzenli bir e, mantıkla biriktiririm, toplarım. Onları da gerektiği zaman işte gerek böyle programda, gerek bir konferansta, gerek bir e, e, öğrenci ödevinde işte çeşitli vesilelerle onları paylaşırım, kullanırım. Bugün de böyle program yapacağız. E, ne ile başladık? Aslında taptaze dün elime geçen bir kayıtla başladık. Ee, Amerika'nın devlet kurumu ancak devletten bağımsız çalışan e, özel e, kurumlarından biri olan Smithsonian Folkways'in 1953'te e, Filistin'de yaptığı kayıtlardan oluşan bir e, long play geçti elime. Oradan bir aşk şarkısı dinlettim sizlere e, Filistinli Araplara ait tabii ki. E, bu plakta çünkü e, Filistin'in ne diyelim kozmopolit yapısı e, gözetilmiş. Hatta e, Yahudilere biraz fazla e, yer verilmiş, biraz kıyak yapılmış. O da ne diyelim e, etnomüzikoloğun, o kayıtları yapanın e, görece taraflılığını gösteriyor bana sorarsanız. Ama e, bu albümden birkaç tane de olsa e, Arap kökenli halk şarkısı buldum ve onlardan birini sizlerle paylaştım. Evet, e, müzik dinlemek daha güzel. Çok fazla konuşmayayım. İkinci olarak yine Filistin'den son yılların, e, son yıllarda Filistin halk müziği üzerine. Tabii ki hani çağdaş şarkıcılar, e, yeni müzikler yapan insanlar birçok var ama otantik e, halk müziğini icra bakımından Elfin'un çok önemli bir grup benim çok sevdiğim bir grup onlardan önce giriş parçasını dinleyeceğiz giriş parçası ne demek işte müzik yapmaya başlarken e, bir merhaba bir hoş geldin anlamına gelen e, bir şarkı e, bu tip toplu icralarda beraber e, yapılan müzik e, sohbetli müziklerde hep bu şarkıyla başlarmış ee, müzik icra etmeyen müzisyenler. İkinci olarak e, Elfini onu dinliyoruz. Ya farih filmin topluluğunu dinledik. Bu CD'nin de açılış parçasıydı albümlerinin. Ve aynı zamanda da e, akşam eğlencelerinde e, müziğe başlama şarkısıydı. Şimdi iki tane düğün şarkısı seçtim. E, acıklı şeyler seçmek tabii daha kolay ama e, sonuçta her durumda düğün yapılıyor. Eminim bugünlerde de Filistinliler evleniyorlar ve ee, hepsi olmasa bile bir kısmı düğün yapıyordur Elfinium ee, topluluğundan iki düğün şarkısı seçtim size bugün Orta Doğu'da dolaşıyoruz. Duna'nın Beriyana olarak. Balkanlardan oraya taşındık bir programlığına. Filistin'den önce 1953'ten bir kayıt dinlettim. Amerika'da yayınlanmış bir albümden. Ardındansa El Finun dinlettim dinlettim. Düğün şarkıları çaldılar. Şimdi yine çağdaş bir şarkıcı harika bir şarkıcı. Sabren Alafein. Genellikle yeni şarkılar, ...bestelenmiş şarkılar söylüyor ama... E, ...gerek geneliksel müziğe, Filistin'deki halk müziğine gerekse... E, ...klasik Arap müziğine çok yakın e, besteler seslendiriyor. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Moment yani An... E, ...uzunca bir parça, tümünü dinletemeyeceğim başka şeyler çalabilmek için. Ve Sabren Alafein. <gülüyor> حدثني عن ana attalaşal أمس قد تلاشى الأمس أصداء وظلاء والغد المجهول يمتد بعيدا ليس يجلى شيء سوى زهرة قد فتحت بين يدينا لا سمار لا جذور زهرة آنية ترعى فلنمسك بها قبل العبور زهرة Evet, e, keseceğim demiştim bir kısmını ama kıyamadım doğrusu. O kadar harika bir ses, o kadar harika bir şarkı. Çağdaş bir örnekti tabii ki. Evet, şimdilik e, daha doğrusu e, hepten Filistin'den ayrılıyoruz. Yine başka bir yıkım ülkesi. Her şeyin birbirine girdiği e, başka bir felaket bölgesi. Irak'tayız. Ama ilginç bir e, albüm var elimde. 1924'te e, Bağdat'ta Kolombiya Records'un e, bir seri kaydı olmuş. Ve e, ağırlıklı olarak önemli bir müzisyen ailesi olan Cizravilerden kayıt yapmış. Kuzey Irak'tan e, Kürt müziğini temsil eden en önemli e, soylardan biridir. Cizravi ailesi. Bugün de Çeşitli Cızravi'ler e, müzik yapmaya devam ediyor Kuzey Irak'ta. E, bu Hasan ya da Hasan e, Cızravi 1924'te e, birçok plaka kaydedilmiş. Onları bir araya getirmişler. E, Kuzey e, Irak'tan Kürt Kültürel Müziği adıyla yayınlanmış bu albüm. E, önce bir uzun hava ya da e, klam diyorlar sanıyorum. Ee, arkasından da bir strana O da şarkı ee, Muhtemelen bir Düğün şarkısı Şimdi Kuzey Irak'tan 1924'te yapılmış ee, iki örnek dinleyeceğiz Önce Hasan Cızravi Söyleyecek Müzik <gülüyor> Waleli, waleli, waleli, waleli, waleli, waleli. Azadat, goat, neba, man, letani. Aarul, letani, ba, man, letani. Amin, il, neqob, neba, il, amzil, amay, rab, Hamayken zahmin keskinlığa kurma bir müdahale de amede de koyan de an ve afzede kurma miden koyun ki kibir aradıla şar şamızan ile alviniz. Amir alga o gibi ما تقيّدوني خلي سبيلي تجي على سني تدلل معي من المعي وما الزمينة كل ما مولدني عين vareli vareli vareli vareli vareli vareli afzade debo bangech lagatar arani اگر روژ د ل برې عسپې د د دویل خي وسې کورمانې خو د شنو دی مري میدانې ل دکمې معروې م خې وستا و به بختې د دل ل د ل تاسی سر جا بوار لې ل غواې Ar esragjo ke baqte dede zina ke gebi qeda qe abraqina fadile kule bin el بلي جيش الله قلنا وربنا بكر تقل دمارز اللي ما يعمل بكر بلي عوسلنا إذا كانوا فارغات اللي يأتي كل تستاند دلول مايد دلول مايد دلول مايد دلول مايد دلول من الماع Evet Kuzey Irak'tan e, Kürt müziğinin önemli, en önemli ustalarından Hasan Cizravi ve arkadaşlarını dinledik. Şimdi yine eski bir kayıt dinleyeceğiz. E, bu defa yine e, Irak'taki Türkten, Türkmen toplumunun ilk e, kaydedilen usta sesi Abdülvahit Küzecioğlu'nu dinleyeceğiz. Ondan seçtiğim bir şarkı var sırada. E, tabii bugün bildiğimiz Abdülrahman Kızılayların hepsinin öncülüdür. E, Kalkük Vakfı çok iyi bir iş yapmış ve e, onun eski kayıtlarından oluşan e, iki tane ayrı albüm yayınlamış. Onlardan birinden dinleyeceğiz. Abdülvahit e, Küzecioğlu ve e, Irak'tan bir e, Türkmen e, türküsü. Zaten birçoğunu biz Türkiye'de de biliyoruz bir türkülerden. Hürbet eyle saldın azlın beni Gene geldi güzellerin harmanı Hürbet eyle saldın azlın beni Ne yaman derde düşmüş emmeni Hiç bulunmaz bu derdimin Hiç bulunmaz bu derdimin darmanı. Dumansız başımı duman kabladı. Nasıl? ansız başım İzlediğiniz Evet Iraklı Türkmen e, Halk müziği Ustası e, Eski kayıtlarda bulunan hemen hemen ilk Türkmen şarkıcı Abdülvahit Güzecoğlu'nu dinledik Irak'tan Suriye'ye geçiyorum Suriye'den çok ilginç bir e, albüm ...var elimde. Gerçekten... ...çok özel bir... E, ...albüm. İbrahim Keivo... E, ...şarkıcımızın ismi. Fransa'da yayınlanmış bir albüm bu. E, gerçekten özel bir... E, ...usta, besteci ve derlemeci. Bir e, halk ozanı... ...ama çok dilli bir halk ozanı. 1966'da doğmuş. E, dedeleri... ...1915... E, olayları sırasında Suriye'ye sürülmüşler. E, Türkiye'ye çok yakın, Kamışlı'ya yakın bir köyde doğmuş e, İbrahim Keivo. Neden 1915'te sürülmüşler? Çünkü e, büyük babaları Ermeni kökenliymiş. E, onun dışında bu dede ezidilerin arasında yata, e, yaşamış birçok. E, Olaylar sonrasında ve ezidi inancıyla yetişmiş. Daha sonra yine ailesine e, Türkiye'den insanlar katılmış. E, tabii hemen söylemek lazım Van kökenli bu e, Suriye'ye sürülen e, Sarkis Bey, e, İbrahim Kevun'un e, büyük babası. Ee, İbrahim Kev'i işte böyle çok kültürlü bir ortamda yetişmiş. Ee, Kürtçe, Arapça, Süryanice, Ermenice e, dillerine hakim olmuş ve e, müzik eğitimini de Halep'te yapmış. Şu anda yine Kamışlı yakınlarında bir e, şehirde. Türkiye'ye çok yakın. Umuyorum hala yaşıyordur. E, müzik öğretmenliği yapıp hem bestelerini hem de e, derlemelerini ki önemli bir derleme ustasıymış. E, insanlarla paylaşıyor. Bu albümde e, Botan Kürtçesinden Kırmançı Kürtçesinden e, Ezidi Kürtçesinden e, Süryanice Ermenice Mardin Arapçası ve Bedevi Arapçasından e, örnekler var, e, halk türküleri var. Ben size Bedevi, yani Suriye'den e, Bedevi e, Arapçasında seslendirilmiş bir e, ağır havayla başlamak istiyorum bu albüm sunmaya. دور بالمنازل انا ادور بالمنازل واسال وين وين وين هلنا وين اهلنا وين اهلنا الا يا جبل عبد العزيز اللي مجابل يا عبد العزيز اللي وين اهلنا وين اهلنا ne gedu anni للهاله بالناهل كان زعلة يا ابو عيون واسعه وبالخشمعر يا كل الهاله بالناهل كان زعلة كل الهاله بالناهل كان زعلة شعر زلفو كل الهانه البلجان اللي ناشر زلفو يشبه عنزرجيزه مضيعه ولفو يشبه ريما رجيزه مضيعه ولفو والله لا نعطيك جن كلهن كل الحال بالحادث اللي جن كلهن ريحة ميستي وخضرة دلهن جداهن ريحة ميستي وخضرة بطي جداهن ما قلت اللي تشيا يوم اخذيني منهن ما قلت منهن بلش ربي يخفر اللي تسامطر رمضان بريتي ربي اغفر الهجومه ترامضان كل لها لا بالنا ين جان زعلان يا ابو عيون اللويسي ع وبالخشم عران كل لها لا بالناه ان جان زعلان يا ابو عيون اللويسي ع وبالخشم عران غالي ويا كل الهاله بالغالي ويا حبيبي يا ابو حكي قال <سؤال> لي شبه قرط الزيبيدي ويا ابو على على Evet İbrahim Keyvor'un harika yorumunu dinlettim sizlere. Ee, pek çok saz çalıyor. Başında bağlama geliyor. Ardından ud, cümbüş... Buzuk dediğimiz özellikle Bedevi Araplarda yaygın olan, Lübnan'da da yaygın olan bir çalgımız var. Bu bütün çevre coğrafyalarda kullanılan çalgıları öğrenmiş ve gördüğünüz yorum ortaya çıkmış. Şimdi yine ailesinin büyük bağlar içinde olduğu Ezedi toplumundan bir şarkı. Ezedi Kürtçesinden seçtiği bir ağır havayla devam ediyoruz. hara lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo دولاق دبي وزينكيتي منبل امام Hatane, dibe oze, niki ki menemli ma, la oze, şerki ana, alıto, brafziraziz, zıfrtiman, la oze, dostak, niki derweşe, hawar Dilek de gorevi Ji kira nade, kudiram. Her havar gidgano. Suan eki kanu, hami millal berkon havar havar Dalal mere bichya tazab ezikani ke hawar gidiyano, is dalare khurdah girdam. Dalal mere miya kabizard hawar gidiyano, di zahab bizzard bdo tam. Dalal di zame hawar gidiyano, ab lo, lo, lo, lo, lo. Evet İbrahim Keyvo'nun Müziğini dinliyoruz Suriye'nin Türkiye'nin Türkiye sınırında Doğmuş büyümüş yaşamış Ama kökenleri bir şekilde Türkiye ile Bağlantılı olan çok değerli bir usta Aslında bir depkeyle ee, Suriye'nin ya da Arap halkının O bölgede yaşayan Arapların En çok sevilen dans örneği depkeyle, Depke örneklerinden biriyle Bitirecektim ama İbrahim Kevo'nun sesini Bir şarkı da olsun Duyurmak istedim size ee, Son bir şarkıyı paylaşmak istedim ee, Albümündeki Süryanice şarkılardan biriyle Bitiriyoruz ve son olarak İbrahim Kevo hara u yaunile go u bagdara Hamta o şuturun teteği ne herki he ya rao her ra ba ya yara ne Evet sevgili dostlar bugün Filistin'den, Irak'tan ve Suriye'den halk müziği örnekleri dinlettim sizlere. E, Tuna'nın bir yanı konseptini bir programlık delerek. Program sonrasında telefon başında olacağım 15 dakika için 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Ee, ayrıca maammerketenjoglu.com'dan sayfamdan ulaşır, ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki Facebook'lardan ulaşabilirsiniz. Hem bu programı hem de daha önceki programları Tuna'nın Beriyanlı programlarını tunanimberiyanlı.blogspot.com'dan da istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın. <gülüyor> Să mă îșoară mărgeîn să-n kokun naico când savi Să mă îșoară mărgeîn kokun n -a